Yaşam için Merhaba, göreve gelir gelmez yerli kömüre dayalı enerji santrallerini destekleme ve teşvik etme kararı alan Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın kömür ısrarı nedeniyle elektrik faturalarının %19 ile %29 oranında zamlanabileceği uyarısı geldi. Uyarı çevre konusunda ciddi araştırmalar yapan Tema Vakfı Greenpeace ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan yani WWF Türkiye'den geldi. Çevreciler dışında ayrıca iş güvenliğinde ciddi sorunlar yaşayan Türkiye'de kömür madenlerinin artmasıyla birlikte yeni maden facialarıyla karşılaşılabileceği belirtiyor. Çevre örgütleri meclisten geçen elektrik yasasının onaylanması halinde elektrikteki kayıp kaçağın dürüst vatandaşa yüklenmesinin yanı sıra elektrik faturalarının da ciddi ölçüde kabaracağını belirtti. Çevre örgütlerinin raporunda yeni elektrik yasasının yerli kömürden üretilecek elektrik için Alım garantisi ve şebekeye erişim önceliği tanındığına dikkat çekilirken analizler serbest piyasa fiyatına göre yaklaşık 2 kat pahalı olan kömür santrallerinden alım garantisinin yıllık maliyetinin 1.1 milyar dolar olacağını ve elektrik fiyatının %19 artacağını gösteriyor. Eğer linyet santrallerinde üretilen elektrik miktarı resmi hedeflerdeki 57 terawatt saate ulaşırsa maliyet 2 milyar doları Elektrik fiyatlarındaki artış ise %29 seviyesine ulaşabilir tespiti yapıldı. Raporda son 13 yılda yeni konut ve sanayi alanlarının inşasıyla 2.4 milyon hektar tarım arazisi, enerji ve madencilik yatırımlarıyla da 400 bin hektar orman alanının yok olduğuna dikkat çeken çevre örgütleri yeni maden sahalarının işletmeye açılmasıyla verimli toprak kaybının olağanüstü artacağını belirtti. Raporda sadece Konya, Karapınar ve Karaman Ayrancı'da tespit edilen 1.8 milyar tonluk kömür sahasının geliştirilmesi, Konya havzasında 20 bin hektar tarım alanında verimli üst toprağın sıyrılıp yok edilmesi ve hafriyatın başka tarım alanları üzerine dökülmesiyle hektarlarca tarım alanının yok olacağı belirtildi. Rapora göre kömür santralleri nedeniyle sadece bu bölgede 5 bin çiftçi şehirleri göç etmek zorunda kalacak, tarımda ise %70'e varan verim kaybı yaşanacak ve yeraltı suları da kaybolacak. Kömür santrallerinin teşvik edilmesi ve alım garantisi nedeniyle rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün kapanacağı, kömür santrallerinin dönüşüm zorluğu nedeniyle Türkiye'nin enerjideki yeni gelişmelere de kolay uyum sağlayamayacağı uyarısı yapılan raporda, kömür santrallerinin banka borçlarının arttığı bir dönemde yeni yasa çıkarılıp teşvik sağlanması çok dikkat çekici bulundu. Dikkat çekici mi yoksa zararlı mı bilmiyorum artık. Anlaşılan pek de akıl kârı bir iş değil. Dünya güzeli fillerin ne kadar zeki olduklarını hepimiz biliyorduk ama dillerin zenginliğinden bir haberdik. Fillerin gizli dilleri nihayet bilim insanları tarafından büyük oranda çözüldü. Şenay Boynu dediğin Yeşil Gazete'de yayınlanan yazısına göre oldukça sosyal hayvanlar olan fillerin bütün duyularını kullanabildikleri Bir iletişim sistemleri var. İletişimi jestlerle, bir takım kompleks somurdanmalarla, ayak vurmalarla sağlıyorlar. Vücutlarını birbirlerine sürtmeleri de bir tür iletişim yolu. Normal bir erkek filin sesi 10 oktav ve 10 kilometre ötedeki fillere seslerini rahatlıkla ulaştırabiliyorlar. Bu çalışmalar Afrika fillerini korumak için kurulan Elephant Voices isimli bir organizasyonla başladı. Biyolog Joyce Poole ve kocası Peter Grunney. Gözlemlere başlamışlar ve kendileri tam 40 yıldır fillerin konuşmalarını çözmek ve onların refahı için çalışıyorlar. Bu olağanüstü iki insan fillerin kendi aralarında ve insanlarla iletişim kurmak istediklerinde kullandıkları yüzlerce iletişim sinyalini ve jestlerini arşivlemişler. Bu memelerin davranışlarını farklı kategoriler altında İnceliyorlar kızgın olduklarında, açken savunma anında, ebeveyn çocuk ilişkisi içerisinde, kararsızlık anında, sosyal bütünleşmede, cinsel birleşme ve kur yapma alanlarında fillerin bacaklarıyla zemin üzerinden iletilen dalgalarla anlaşabildikleri görülüyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalar daha çok sismik iletişim üzerinde duruyor. Hayvanların sismik iletişim hakkında derinlemesine bilgi edinmek, duyma engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar için de bir zemin hazırlıyor.'' Bu görkemli, muhteşem hayvanlar insan ırkının cehaleti ve zalimliğinin kurbanları. Fil dişi ticareti 1990 yılından beri yasaklanmış olmasına rağmen sadece geçen yıl 36 binin üzerinde fil fil dişi yüzünden öldürüldü. Eğer bu gidişata dur denilmezse 2025 yılında Afrika fillerinin soyunun tükenmiş olacağı öngörülüyor. Fillerin yok oluşu biyolojik çeşitlik açısından yeri doldurulamaz büyük bir kayıp olacak. Kuzey Ormanları Savunması, kos aktivistleri, 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi mega projeleri ve yeşil alanları yok eden diğer yapılaşma projelerine ham madde sağlamak üzere kullanılan ve kapasitesi sürekli genişletilen Akdağlar Madenciliği'nin taş ocağı şantiyesinde buluştu. Çevre katliamından sorumlu tuttukları Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu ve AKP hükümetinin çevre politikalarını açtıkları faili Veysel pankartıyla protesto ettiler. Burada yapılan açıklamada Türkiye'nin doğal alanlarına yönelik artan saldırılardan AKP iktidarının 2009'da yürürlüğe giren çevre etki değerlendirme uygulama yönetmeliği ve tabiat ve biyolojik çeşitli koruma kanunu yürürlüğe sokan mevcut Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun sorumlu olduğunu Birkaç çekildi Türkiye'nin her tarafında yayılmış olan talan projelerinin görünmeyen yüzlerinden birinin de taş ocakları olduğuna vurgu yapıldı. Orman proje alanı olarak görülen zihniyetin derhal terk edilmesi gerektiği belirtildi. Aktivistler bu taş ocaklarından birinin de 3. Havalimanı yüklenici şirketi İGA tarafından İstanbul'un Kuzey Ormanları köylerinden da açılmak istendiğini belirttiler. Kuzey Ormanları savunması bu projeye dava açarak bir hukuki mücadele başlattı.